göz recai. Edebiyatta ve sinemada polisiye. Hazırlayıp sunanlar Özgür Çiçek ve Irmak Ertun'a havisi. Merhaba, Cingöz Recai'ye hoş geldiniz. Ben Irmak. Ben Özgür. Ee, öncelikle yine blogumuzu hatırlatalım. cingözrecai.tumblr ya da tumbellere.com ee, Bugün de e, dedektif romanlarındaki ya da dedektif hikayelerindeki gizem türlerinden bahsedeceğiz. Evet, hem de e, hikayenin ilerlemesine faydası olan araçlardan ve e, kullanılan bazı kalıplardan bahsedeceğiz. Aslında... E, çok mesela yaratıcı yazarlık derslerinde okutulan bir şey bu evet. dedektif yazarlığı. Çünkü belli kalıpları var zaten ve aslında yazılması kolay gibi gözüküyor ama tabii orijinal ve gerçekten e, türle oynayan bir şey yazmak zor olsa gerek. Ama yine de bu kalıplar e, sık sık karşımıza çıkan kalıplar. İşte bu türler konuşacağımız türler sık sık karşımıza çıkan türler ve e, bir şekilde bunları araştırdıkça, okudukça ha, ben de yazabilirim <gülüyor> diye insan içinde bir heyecan beliriyor ama e, bu yüzden de e, bizi dinleyenlerin eğer hikayeleri varsa onları bekliyoruz. E, cingözrecai94.9 at gmail.com'a e, belki siz de bu kalıpları, bahsedeceğimiz motifleri kullanarak e, bazı hikayeler yazıyorsunuzdur. Okumak isteriz. Burada da dinleyicilerimizle paylaşmak isteriz. E, ilk kalıplardan biri ya da ilk türlerden biri herhalde kim yaptı? Hudanet. Evet bu bu türde yani kim yaptı e, türünde aslında dedektif hikayelerinde kullanılan formül ana hatlarıyla bir cinayet işlenir, birçok şüpheli şahıs vardır. Bu şüpheliler teker teker elenir ve içlerinden bir tanesi katil olarak yakalanır ya da öldürülür. Ancak bu tanımın dışında kalan durumlar da vardır. Örneğin bazı durumlarda katilin kim olduğu bilinir ve bu durumda şüpheli şahıslar yoktur. Ancak delil yetersizdir. Yani katilin gerçekten... Katil olduğunu kanıtlamak için bazı delillere ihtiyaç vardır. Ya da e, gerilim hikayelerinde, ajan hikayelerinde ve usta katillerin hikayelerinde katilin bulunması için e, kurguladığı cinayetlerde bir açık vermesi beklenir. Sürekli e, belli bir noktada bir hata yapması beklenir ve ancak o hata sayesinde e, bu cinayetin kimin yaptığı çözülür ve böylelikle de e, katil, Bulunur. Sanırım e, buna en, en büyük örneklerinden biri herhalde Agatha Christie olsa gerek. Evet. E, hep bu formda yazıyor. E, hikayenin daha ağır olduğu ve okuyucunun ipuçlarını birleştirmeye çalıştığı bir tür. E, ve genelde e, sonuna kadar ipuçlarını birleştirmeye çalışırız işte. Kim yaptı da. Ama sonunda gene şaşırırız. <gülüyor> Nedense hiçbir zaman tahmin edemeyiz e, kim olduğunu. Bir de e, bunda da Yine hani okuyucunun kendisini iyi ve kötü suçlu ve masum e, e, etik ve tartışmalı ilişkisinde bir konumlandırması da vardır evet. yani orada da aslında enteresan bir dinamik var yani böyle bir cinayet olduğunda mutlaka birinin suçlu birinin masum olması gerekiyor yani. Ama aslında gerçek hayatınızda çok da masum bir kişi olmasanız bile bu cinayette masum olduğunuz için hemen kendinize o karakterin ya da kendisine bir masum yaftası yapıştırmasından bahsedebiliriz. Evet yani aslında bir eleştirmen şöyle diyor kim yaptı kim suçlu sorusuyla aynı şeyi ifade etmiyor çünkü hikaye ilerledikçe araştırma ilerledikçe aslında suçun çok genelleşmiş işte herkesin bir şekilde suçlu olduğunu evet. öğreniyoruz. Evrensel bir fenomen sanki suç öğreniyor, olduğunu öğreniyoruz bu hikayenin gidişatından ama o belli cinayeti işleyen insanı bulmak tamamen ayrı bir şey tabii suç herkese yayılmış. Bu arada Rus edebiyat teorisi Yeni Todorov'un bu türle ilgili bir önemli bir tanımlaması var. Diyor ki aslında iki, ikilik içeren bir doğası var bu kim yaptı türünün. Bir değil iki hikaye var çünkü. Hı hı. Ve Todorova göre bir suçun, bir bu hikayelerden biri suçun hikayesi, diğeri de araştırmanın hikayesi. En saf biçiminde bu iki hikayenin birbiriyle alakası yok. İlk hikaye yani suçun hikayesi, ikincisi başlamadan bitmiş oluyor. Ama ikincisinde ne oluyor? Pek de fazla bir şey değil. İkinci hikaye yani araştırma hikayesinin karakterleri eylemde bulunmaz, yalnızca öğrenirler. On... Ve onlara bir şey olamaz. Bizim e... Tabi bir okuyucu olarak beklentimiz bu türü okurken dedektife ya da dedektifin yanındaki işte yan karaktere bir şey olmaması. Çünkü e, onlar sayesinde öğreneceğiz hikayeyi. Todorov da bunu söylüyor ve e, diyor ki bu türün kuralı gereğince dedektif dokunulmazdır. Ve bir okuyucu da bir çıraklıktan geçerek ipuçlarına ipuçlarını kata kata katilin kim olduğunu öğrenir. Ve ayrıca Todorov şunu da ekliyor Araştırma hikayesi genelde dedektifin arkadaşı tarafından ki açıkça ilk başta ben bir kitap yazıyorum bir suç hikayesi öğrendim onu yazıyorum e, diye başlar ve e, su, e, suçu hikayesinin gerçekte ne olduğunu araştırmanın hikayesi ise anlatıcının ve okuyucunun bunun nasıl öğrendiğini anlatır. Yani iki farklı gelişen kul var, var burada e, Todorov böyle diyor. Bundan sonra bakacağımız diğer bir tür kilitli kapı gizemi yani İngilizcesi yine locked room. Bu da çok enteresan bir e, dedektif romanı alt janrı olduğunu söyleyebiliriz bunun için. Çünkü burada işlenen, işlenen cinayet neredeyse imkansız şartlarda işlenir. Bu noktada cinayet mahalli hiç kimsenin giremeyeceği bir mekandır ya da girse bile hiç kimsenin görünmeden çıkamayacağı bir mekandır. Sanki katil bir anda ortadan kaybolmuştur. Buradaki e, bunun e, önemi ise burada cinayetten öte yani kimin öldürdüğünden öte mekanın önemi ortaya çıkar yani e, çünkü mekan öyle bir mekandır ki kendi içinde bazı gizli geçitleri vardır işte gizli anahtarlar kopyalanmış anahtarlar vardır önemli olan mekanın deşifre edilmesidir buna da hani en iyi örneklerden biri yine tabii ki Edgar Allan Poe'nun e, morg sokağı evet. cinayetleri hikayesinde bir kadın ve kızı e, erişilmez içeriden kitlenmiş bir odanın içinde öldürülmüştür. Annenin boğazı kesilmiş ve kızı da boğularak öldürülmüş ve bacanın içine tıkılmış. Bir yandan da oda içeriden kitli. Yani bu noktada bu mekanda işte acaba katil e, nasıl içeri girdi nasıl içerden çıktı ve bu cinayetler nasıl işlendi? Bunun deşifre edilmesi için e, o mekanın e, e, kodlarına bakılması gerekir. ...ve Mork sokağında olduğu gibi... ...sonuçta bir sürprizle karşılaşılabilir. Ee, aynı şekilde Sherlock Holmes'ün... ...lekeli şerit. Evet. E, bir oda içinde gerçekleşen ama nasıl... E, ...iki kız kardeş... ...işte ikiz kardeşler. Bir tanesi ölüyor, bir tanesi de tehdit altında. Ama nedir tehdit eden? E, bunu bulmaya çalışıyor Sherlock Holmes. Tabii kilitli oda altında olmak... ...bir yandan bir klostrofobik... ...gergin evet. bir e, ortam ve... ...bir yandan da... ...sırf burada cana kasıt yok. Bir yandan da mahremme de bir giriş var. Yani senin oda dediğin, içinde uyuduğun sana özel bir mekanın bir suç tarafından bir şekilde ele geçirilmesi var. Ve bu da tabii dönemin, çıktığı dönemin koşullarına işte mahrem kavramına da bağlanabilir. Ve bir yandan da Profesör Zeynep Ergün kitabında kilitli oda diyor. Bir anlamda suçlunun sonra e, suçlu bulunduktan sonra kapatılacağı hapishaneyi de andırır. Yani onu da bir belki bir beklenti hani o oda ve daha sonra artık hapishanede e, suçlu kapatılacak. Belki suçlu ile kurban arasında öyle bir ilişki kurmamıza neden olur bu e, kilitli oda e, diyor. Aynı zamanda da daha sonra bu kilitli oda olmaktan çıkıyor. Özellikle John Dixon Carr'ın The Hollow Man adlı kitabında maktul ee, karla, kaptı, ka, karla kaplı bir sokakta görünmekte onu tehdit eden, tehdit eden birinin sesi duyuluyor bir el silah sesi duyuluyor arkasından fakat e, maktulün cesedi incelendiğinde silahın uzaktan değil yakın bir mesafeden ateşlendiği ortaya çıkıyor fakat etrafta hiç kimse görünmemiş ve bu karlı kap, karla kaplı sokakta karda hiçbir ayak izne de rastlanmamış yani. Hmm sonuçta burada bir dış mekan var. Bu dış mekanda maktüre çok yakın bir yerinden çok maktüre çok yakın bir yerden bir ateşlenme durumu var. Fakat karda hiçbir iz yok. bu da yine bu bahsettiğimiz kapalı kilitli kapı türüne uyuyor ve zaten sanırım burada işte dedektifin mantıksal çıkarımlarının gücü. Yani en olasılı, en olasılıksız bir suçu bile Nasıl yapıldığı hiçbir şekilde anlaşılmayan bir suçu bile kanıtlar vasıtasıyla ve ma mantık yürüterek, akıl yürüterek çözebilir. Zaten hani bilgi ve gerçeğin ee, bir şekilde ulaşımını da temsil ediyor kilitli o da sanırım. Evet ve tabii ki işte John Dixon e, Karın bu romanının e, en iyi kapalı kapı cinayet romanı. Olarak seçilmiş romandaki dedektif Dr. Gidenfeld ise romanda adeta katilin asla girilemeyecek bir odaya ya da asla ulaşılamayacak bir mekanda nasıl yarattığını ee, ve bununla ilgili çok ayrıntılı e, bir 17. bölümü var. Ve bu bölümde de neredeyse kapalı kapı cinayetlerinin nasıl işlendiği ile ilgili bir ders veriyor. Hmm. Yani senin söylediğin gibi burada da hani bir zaten doktor olan bir dedektiften bahsediyoruz. Ve o da işte katilin nasıl üst bir kurguyla böyle bir mekan yarattığını ve mekanın dinamiklerini nasıl e, kendi lehine kullandığı üzerine de bir ders veriyor dedektifin hmm. kendisi. Ee, evet bu e, kilitli oda gerçekten e, enteresan bir tür. Bir de bahsedeceğimiz polis prosedürü türü var ki bu da 1940'larda ve 50'lerde daha çok ortaya çıkmış ve okuyuculara polis yöntemlerinin yani polisin sorgulama ve araştırma yöntemlerinin gerçekçi bir temsili olarak sunulmuş. En çok belki de en çok formüle bağlı tür budur yani tabii ki odada kim yaptı da formüle bağlı türler ama polis prosedüründe bu daha belli şuradan da bilebiliriz mesela. Şimdi her akşam televizyon açsak bir polis prosedürü dizi var işte evet. olay yeri inceleme e, ve onun gibi işte e, law and order ka, işte e, kanun ve düzen bu bu tip dizilerde bu prosedür hep aynı formül işlenir ve hani gene de sıkılmadan izliyoruz. Bir de aynı zamanda da aslında polis departmanının kendi içindeki işleyişi de böylelikle öğrenmiş oluyoruz. Evet. Sanki yani işte efendim bir cinayet işlendiğinde önce ne olur? Ondan sonra işte savcı ne zaman işin içine girer? Ondan sonra ne zaman bu işte hakime taşınır vesaire? Evet. Böylelikle bu hiyerarşik e, yapının da e, farkına uzman varıyoruz. Oluruz. Bir evet. yandan da uzman oluyoruz. Ee... Bir, e, bir telefon konuşma hakkımı istiyorum avukatımı <gülüyor> görmeden ifade vermeyeceğim gibi Aynen. aslında Türkiye'de de pek geçerli <gülüyor> işlemeyen, <gülüyor> işlemeyen e, kuralları öğrenmiş oluyoruz ama tabii ne kadar formüle bağlı olursa olsun e, 80'lerden 90'lardan itibaren değişmeye başlıyor tabii polise bakış açısı ya da polisin e, toplumla ilişkisi bazında da değişen bir şey e, bu e, suç aslında suçun. E, ayrıntıları ve polisin kullandığı tekniklerden daha az önemli burada ön plana çıkan polis karakolu o karakoldaki işleyiş e, ve ne teknikler kullanıyor işte kandırıyorlar mı ya da e, onları işte vicdanına bir şekilde e, harekete geçirip itiraf mı ettiriyor bunlar e, var ve genelde polis detektifi ya da e, olay yeri inceleme birimi ya da adli tıp uzmanı olur. Genelde bunların ana kahramanı. Tabi bu tip bir sürü Amerika'da şu anda çok satanlar listesinde olan hepsinin işte adli tıp baş kahramanı olan bir sürü seri var. İşte olay yeri incelemeyi zaten biliyoruz her gün izliyoruz. Ee, Polisler genelde bu hikayelerde bir olayla meşgul oluyor ama bir iki olayla da meşgul oldukları görünmüş. Hatta çözüme doğru o iki olay debilir, Birbiriyle alakası olduğu da ortaya çıkabilir. Dedektiflerin özel hayatları çok önemli oluyor. İşte daha önce de konuşmuştuk BBC'de yayınlanan Lucifer dizisi mesela. Evet, evet. Lucifer'da kendine has bir dedektif belki işte İngilizlerin best aççası mı? Aynen yani. öyle, aynen öyle yani bu aslında anlattığımız kalıp yine best açça için evet. de çok uygun. Evet. Ee, böylelikle hem işte bu dedektifin polis teşkilatı içinde. Hem nasıl oluyor da polis teşkilatının kurallarının dışına çıkabildiğini de görüyoruz evet. yani burada bir karşılıkta evet. özellikle dedektif karakterinde söz konusu aslında Evet, benim bu türde şahsi favorim var onu da bahsetmek istiyorum ama Türkçe'ye çevrilmemiş henüz Amerikalı yazar Richard Price en son 2008'de bir romanı yayınlandı, Lash Life diye ve pek çok romanı da filme çekildi aslında genelde romanları bir suçla başlıyor ve daha sonra bu suçun çözülmesini izliyoruz. Tabi arada polis işte yanlış kişiyi tutukluyor ya da bir şekilde yani polisin yavaş yavaş suçu bir sürü yanlışlık ya da belki de polisin kendi halka karşı tutumundan dolayı ortaya çıkan yanlışlıklardan sonra çözmesine ulaşıyoruz okuyucu olarak. Ve tabi Richard Price daha eleştirel bir yerden baktığı için çok daha gerçekçi bir, çok daha gerçekçi romanlar yapıyor ve genelde New York'un getolarında, banliyölerinde geçiyor olaylar. Tabi bu Günümüzde de hani bu polis prosedürü türünün değiştiğinden bahsedecek olursak daha artık bir gerilimli yani polisin vatandaşlarla olan gerilimli ilişkisini görebiliyoruz. İşte mesela Amerika'nın getolarında ki Richard de bunu çok görüyoruz. O getolarda yaşanan suç ve suç sonrası gelişen olaylar inanılmaz akıcı, akıcı ve kuvvetli bir dille anlatılıyor. Mesela Richard Price tarafından ki Richard Price eğer hani daha önce duymamış veya tanımamış olanlar David Simon'la beraber HBO'nun çok ünlü dizisi The Wire'ın bazı bölümlerini yazdığından hatırlayabilirler. İşte birkaç tane bölümünün senaryosunu Richard Price yazıyor. Ve tabi bu dizi zaten başlı başına polis prosedürüne bir örnek. Çünkü zaten suçun polis tarafından nasıl suçlunun kim olduğunu biliyoruz. Gangsterlerin uyuşturucuyu satanların kim olduğunu biliyoruz dizide. Fakat Nasıl oluyor da bürokratik bir sürü çaba sonucu işte polis bir şekilde onların işte telefonlarını dinleme izni alıyor ya da o dinlediklerinden bir delil ortaya çıkarıyor ve genelde hani bizim bilmediğimiz arka planını gösteriyor bir araştırmanın Tabii bu arada suçluların suçlularla da izleyici arasında bir bağ kurduruyor o yüzden çok başarılı bir diziydi ve tabii çok da hayranları var. Kesinlikle öyle istersen bir şarkı arası verelim. Ee, bu kadar dedektif hikayesi araştırırken yine BBC'de 1986 yılında çekilen e, The Singing Detectives yani şarkı söyleyen dedektifler diye bir müzikal bir film noir e, dizisiyle karşılaştık. Daha sonra bu dizi e, 2003 yılında e, Amerika'da Robert Downey Jr. ve Mel Gibson'ın rol aldığı bir e, film versiyonu da çekiliyor. Şimdi The Singing Detectives'te yine... E, özellikle öne çıkan bir şarkıyı dinleyeceğiz hep birlikte. Frank Sinatra'dan I've Got You Under My Skin. Thank you. I've got you under my skin. I have got you Deep in the heart of me So deep in my heart That you're really a part of me I've got you Under my skin I've tried so Not to give in And I said to myself This affair It never will go so well But why should I try to resist When, baby, I know so well That I've got you under my skin I'd sacrifice anything come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice Comes in the night It repeats, repeats in my ear Don't you know, you fool You never can win Use your mentality Wake up to reality And each time I do Just the thought of you makes me stop Before I begin Cause I've got you my skin Run for cover Runnin' high Anything come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice Comes in the night It repeats how it yells in my ear Don't you know, you fool There ain't no chance to win Why not choose your mentality? Wake up, step up to reality Skin. Yeah, you grab me under my skin. Evet Frank Sinatra'dan dinledik I've Got You Under My Skin. Tabii Frank Sinatra'yı e, tanıyanlar da onun ne kadar bir yandan suç dünyasıyla ilişkide olduğunu ve... E, Mafya babalarının, gangsterlerin en sevdiği e, şarkıcılardan biri olduğunu da e, bilir. O yüzden de böyle bir suç dünyasıyla e, yakın ilişkisi olan birini de ara sıra herhalde programımızda e, dinleteceğiz. E, şimdiye kadar e, belli başlı türlerden bahsettik. İşte, kim yaptı türü, kilitli odat türü, polis prosedürü. Bir de e, çok e, keyifli bir tür daha var. Krevi. E, krevi kalıbı. Yani işte genelde gene İngiliz polisiye yazınından ortaya çıkmış. E, Taşra'da bir villada bir hafta sonu işte bu aile herkesi ağırlar, tüm tanıdıklarına bir parti verir ve e, bu sayede tabii pek çok şüpheli aynı mekanda toplanmış olur ve tesadüfe bakın ki polis de bir şekilde ya da dedektif de <gülüyor> e, davetlilerden biridir ve bu evin içinde bir cinayet işlenir. Ee, tabii işleyenler ancak o e, evin içindeki işte tanıdık ahbaplardan biri olacağı için de e, dedektif birer birer herkese soru sorarak işte saat 9'da neredeydin, onda ben bir ses duydum, bardak kırılması sesi duydum falan gibi. E, bu da hoş bir tür. E, burada gene aynı şekilde e, bir kapalı mekandan bahsediyoruz. Genelde hiç dışarı çıkmaz dedektif. İşte belki bir... E, Londra'ya geri döner işte arşivlerden bir kayda bakmak için çünkü birinin sahte kimliği söz konusu olmuş olur işte e, o şekilde çözülür. Ama tabii Agatha Christie'de de rastladığımız e, bir motif bu. E, onun dışında e, saklı hazine hikayeleri var. İşte saklı hazineyi bulma çabası e, ya da o hazine belki aslında mutluluk getirmeyecektir ya da o hazinenin içinde bir Problem vardır ama gene de hani onu bulmaya çabala, çabalanır bu tip bir hikaye vardır. Bir de tabii ki hani bu kadar ciddi türlerden sonra biz biraz daha rahatlatacak daha rahat gizem hikayeleri yani bunlara cozy Mysteries de deniyor İngilizce'de. Bu alt canrada da genellikle cinsellik ve cinayet daha mizahi yollarla anlatılır. Bu tür 20. yüzyılda dedektif romanının altın çağının yeniden yaratılması sürecinde ortaya çıkmış. Bu örnekte genelde amatör dedektifler yer alıyor. Bu dedektifler eğitimliler ve bu eğitimini de yine hayat tecrübelerini kullanarak gizemi çözmek için kullanıyorlar. Bunun için herhalde günümüzdeki en iyi örnek Bored to Death dizisi. Çünkü buradaki dedektif Jonathan Ames aynı zamanda yaratıcısının adı da ortak adı Jonathan Ames aslında işte çok iyi bir ilk kitabı çıkmış bir yazar iyi bir yazar olmaya çalışıyor fakat parası yok ve Craigslist'te bir işte özel dedektif ilanı veriyor ama işte diyor benim aynı zamanda da bir sertifikam yok. Fakat işte özel dedektiflik ilanı veriyor ve sonra ona böyle muzip olaylar geliyor. Yok işte çocuğumun kaykayı çalındı. Şu an çok ağlıyor. O kaykayı bulabilir misin? İşte klasik kocam beni aldatıyor mu? vesaire Bu hikayeler oldukça e, komik şekillerde yer alıyor. Ama en önemlisi de aslında bu dedektifleri otorite, polis çok da fazla ciddiye almıyor. Onlar böyle ortalıkta dolaşan bu tür ufak olayları çözebilirsiniz. Ne dersin biz de bir ilan verip büro aç mı acaba? Kesinlikle bu programdan sonra zaten baya bir tecrübemiz olacak. <gülüyor> evet ee... Buna benzer bir de amatör dedektifler var. Burada da genelde hani tam bizim şu anda biraz önce konuştuğumuz gibi sizin benim gibi sıradan insanlar kendilerini bir anda bir cinayetin içinde buluyorlar. Ve bir şekilde onlara dedektif rolü veriliyor. Ve ondan sonra da kendilerini ee... Bu bir gizemin çözmek için tek etraftaki yetkin kişi olarak buluyorlar. Bu Blomkvist belki buna uygun olabilir ejderha dönmeli kızdan gerçi araştırmacı gazeteci ama hiçbir şekilde dedektif değil ama kendini bir sürü bir cinayet anının içinde buluyor ve onları çözmesi gerekiyor. Aa, bir de tersine e, casus hikayeleri var Cansuz sanırım. Casus hikayeleri bu da enteresan bir tür. Bu e, ajan hikayeleri yine bir alt janra olarak Birinci Dünya Savaşı sıralarında hükümetlerin istihbarat büro, büroları e, kurmalarıyla birlikte başlıyor. E, ve bunlar genelde politik ya da militarist öykülerden oluşuyor. Tabii ki bu türünde ilk örneği şüphesiz Amerika'da görünüyor. E, James Fenimore Cooper'ın The Spy ajan hikayesi ve yine e, Bravo ...adlı romanı. Buna örnek olarak verilebilir. Yine Joseph Conrad'ın... ...gizli ajan romanı. Yine Sherlock Holmes'ün de... ...bazı hikayelerinde bir İngiliz ajanı... E, ...olarak e, çalıştığını görüyoruz. Ve tabii ki 007 James Bond... ...yine İngiltere için <gülüyor> savaşan... ...gizli bir ajan. Tabii. Ve günümüzde John Carré var ki... ...o biraz artık e, daha... ...eleştirel bir noktadan yaklaşıyor... ...bu e, türe. E, sanırım zamanımızın sonuna geldik... E, Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Cingöz Recai'de dedektif kalıplarını, e, dedektif romanlarındaki kalıplardan bahsettik. Ee, bir sürü de anlatacak şeyimiz <gülüyor> artık. E, onları haftaya e, tekrar üzerinden geçeriz. Tekrar blogumuzu hatırlatmak istiyoruz. Cingöz, cingözrecai.tumblr.com Buraya yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, yine e-mail adresimizi de hatırlatalım J göz 94.9 at gmail.com yorumlarınızı bekliyoruz ee, haftaya görüşmek e üzere görüşmek üzere